Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftalık sunumlarımızın Hazreti Rasul'ün örnekliğinde sunduğumuz haftalık sunumlarımızın Medine'de gelen hükümler üst başlığındaki kısmın Sekizincisini sunacağız inşallah. Alt başlığımız hukuku oluşturan ayetlerin mantığı ikinci bölüm. Bu bölümden sonra yavaş yavaş Medine'deki gelen hükümlerin hukuksal yapısını incelemeye başlayacağız. Önümüzdeki dersten itibaren artık ayrıntılara, hukukun ayrıntılarına girmeye başlayacağız. 8 haftadır sunduğumuz bugünkü sunumumuzla beraber 8 haftadır sunacağımız sunduğumuz konular içerisinde hukukun Medine'de gelen ayetlerin Medine'deki oluşan hukukun temel bakış açısına yönelik açıklamalar yapmıştık. Her düzen gibi Allah'ın insanlara emrettiği İslam'ın düzeni de emirleri yerine getirmeyenler ile suç işleyenler için ceza kuralları belirler. Zira düzen dediğimiz zaman düzen belli Toplumu, insanları belli bir disiplin altına tutmaya, o disiplin içerisinde yaşatmaya ve disiplini aşanları da suçlu ilan etmeye ve buna karşılık da cezalar belirlemeye yönelik bir sistem demektir, düzen dediğimiz zaman. Bu sistemde neler vardır? Emirleri yerine getirecekler vardır. Yasa olarak, her düzen insanlara belli emirleri verir ve bunları yapmanız gerekir der. Bunun karşılığında bazı emirler verir, bunları da yapmamalısınız der. İster emirleri yerine getirmek şeklinde olsun, isterse bazı şeyleri yasaklamak şeklinde olsun, emirleri yerine getirmeyenler ile yasakları çiğneyenlere ceza kuralları belirler. Bir düzen olup da daha doğrusu bir düzenden bahsedip de bir düzenden söz edip de ceza kurallarından söz etmemek zordur. Veya bir düzenden söz edip de yapılacak emirlerden ve yapılmayacak yasaklardan söz etmek olmaz. İslam adına ceza kuralı uygulayabilmek için cezanın mutlaka Allah tarafından ayetiyle bildirilmesi gerekir. Aksi halde insanların işte hatlarıyla veya toplumların adetleriyle, örfleriyle uyguladıkları cezalar, İslam'dan sayılmaz. Aksine, bu tür uygulamalar, Allah tarafından insanlara tanıdığı özgürlüğe müdahale olarak tanımlanır. Herhangi bir Müslüman, ben bu hareketi beğenmedim, bu hareket, İslam'a yakışmaz mantığıyla ceza uygulanmasını isteyemez, cezada uygulayamaz. Kendi kafasına göre de ceza veremez. Konumu ne olursa olsun, örnekleyelim, normal, sıradan bir Müslüman veyahut da ilim yapmış, ilim ehli olmuş, kendisinin namı müştehit olarak ilan edilmiş veyahut da fakih olarak ilan edilmiş herhangi bir insan kendi reyiyle kendi düşüncesiyle, kendi kararıyla ya şöyle bir hareket var bu harekete karşılık ne yapalım dendiği zaman ya ben bu hareketi hiç beğenmedim böyle şey olmaz, bu İslam'a yakışmaz dolayısıyla bunun cezalandırılması gerekir gibi bir hüküm veremez bunu verdiği zaman böyle bir hüküm verdiği zaman bu İslam'ın hükmüdür de diyemez. Çünkü İslam'ın temel prensibinde cezalandırma yetkisi suç tespiti ve ceza verme yetkisi Allah'a aittir. Allah'tan başka ilah yoktur dediğiniz zaman, hükümran Allah'tır, din gününün sahibi Allah'tır dediğiniz zaman, ister ahiretteki hesap olsun, ister dünyadaki hesap olsun. Her iki yerde de, Allah'ın uygulayacağı, Allah'ın emrettiği cezalar geçerlidir veya Allah'ın belirlediği suç kavramları geçerlidir. Aynı şekilde, Müslüman toplumlar, İslam geldikten sonra, eskiden beri uygulayabildikleri örflere, adetlere göre uyguladıkları cezaları uygulayamazlar. Hani genel bir görüşümüz var Müslümanlar olarak. Diyoruz ki, Allah'ın dini geldiği zaman, İslam geldiği zaman, eğer toplumda yaşayan örfler, adetler varsa, bu örfler, adetler Allah tarafından ortadan kaldırılmadığı zaman, yasaklanmadığı zaman geçerlidir. Allah madem bir şey söylemiyor, o geçerlidir dedik. Yani, Kur'an'a aykır olmayan adetler, örfler, gelenekler geçerlidir derken, adetlerin, örflerin, geleneklerin uyguladığı cezalarla ilgili hükümler yok diye uygulanmaya kalkılmaz. Bizim bakış tarzımızda, Müslümanların bakış tarzında, efendim Kur'an'da bu konuda bir hüküm yok. Bu da toplumsal olarak örflerle, adetlerle, geleneklerle geliyor. Allah da yasaklamadıysa, bu örfleri, adetleri uygularız. Amenna. Ama o örfler, o adetler içerisinde, insanların hürriyetlerini kısıtlayan, insanlara cezai kurallar var ise, bunları da Allah bu konularda hüküm vermedi diye uygulayamayız. Zira Allah, hiçbir insana haksızlık, zulüm yapılmaz hükmüyle geleneklerin, örflerin, adetlerin ceza hükümlerini kaldırmıştır. Ceza yetkisinin suç tespiti kavramının, suç tespiti yetkisinin kendisinde olduğunu söylemiştir. Zira hakkı, adaleti yani hak ve hukuku, zulüm ve adaleti ancak Allah'ın hükümleri belirler. Allah herhangi bir ceza kuralı Belirlemediyse, geleneklerin, örflerin, adetlerin cezaları geçerlidir denemez. Ama o gelenekler içerisinde, o adetler içerisinde, o tarihten gelen yaşam şartları içerisinde, güzel, hoş, insanların arasında, insanların iyiliği için, insanların yaşamındaki rahatlıkları sağlamak için bazı şeyler varsa, onlar için de Allah herhangi bir şey dememişse, onlar devam eder. Ama insanların hayatlarını kısıtlayan, onlara cezai kurallar belirten kurallar, Allah'ın din günü sahip olması, artı ceza kurallarını kendisinin belirleyeceği, aksi insanlara ceza kuralları belirtmediyse, onlara bir özgürlük verdiği kavramından giderek, örflerin, adetlerin cezaları geçerli sayılmaz. Kur'an'ın Resul Muhammed tarafından uygulanma aşamaları ikiye ayrılır. Mekke devrinde Müslümanlar başka bir toplumun yönetiminde yaşarlar. Müslümanların kendi yönetimi yoktur. Mekke'de gönderilen ayetlerde ceza kuralları yoktur. Yani birebir toplumsal kurallar içerisinde şu eylemleri yapanlar şu şekilde cezalandırılır diye bir kural yoktur. Mekke'de gelen ayetler içerisinde. Mekke döneminde gelen ayetlerde sakındırma, tavsiye, iyiye, güzele teşvik vardır. Medine devri ise bu devirde Müslüman toplum devlet olmuş, devletin yöneticisi Resul Muhammed, Müslümanlar, Yahudiler ve Putperest Araplardan oluşan toplumu yönetmektedir. Bu oluşum gerçekleştiğinden itibaren Allah'ın ceza kuralları gelmeye başlamıştır. Buradan şunu anlıyoruz. Ceza kurallarını uygulamak için devlet otoritesinin varlığı şarttır. Devlet olmayınca ceza kuralları uygulanamaz. Otoritenin olmadığı dönemlerde kişilerin ceza kurallarını uygulamaya kalkması zulüm doğurur. Herhangi bir Müslüman kişi olarak Allah bu konuda ceza vermiştir ben bunu uyguluyorum deyip ortaya çıkamaz. Veya Başka bir devletinin altında yaşarken, o devlet içerisinde yaşayan Müslümanlar devlet olmamışken, başka bir hükümranlığın altında yaşarken, grup grup cemaat cemaat oldukları vakit her cemaat veya cemaatlardan birisi çıkıp da Allah'ın cezai kuralları var, biz bu kuralları aramızda uyguluyoruz diyemez. Devlet yönettiği bütün insanların ister Müslüman, ister Müslüman olmasın, hak ve hukukunu sağlamakla görevlidir. Kişilerin, grupların, devlet bünyesindeki cemaatlerin uygulayacakları ceza kuralları adalet sağlamayacaktır. Dünyanın hiçbir yasasında, sadece İslam yasasında değil, dünyanın hiçbir yasasında yasalarda belirtilmeyen cezalar uygulanamaz. Yani toplum tarafından ilan edilmemiş, devlet tarafından yasal haline getirilmemiş, insanların kendi aralarında, Şöyle olmalı, böyle olmalı, şu suçlar şöyle olmalı, şu suçlara şöyle ceza verilmeli gibi ortaya atılan düşünceler, cezalar uygulanamaz. Bu sadece İslam yasasında değil, bu dünyanın bütün hukuksal yasalarında yasa devlet tarafından ilan edilmedikten sonra, yasa haline getirilmedikten sonra, topluma bildirilmedikten sonra uygulanamaz. Toplum içinden herhangi bir grup, herhangi bir kişi biz şu konulara suç görüyoruz, bu noktada işlenecek suçlara karşılık da şu cezalara uyguluyoruz diyemez. Bu konu ceza yasalarının temel kuralıdır. Ceza yasalarının oluşabilmesi için öncelikle suç kapsamının belirlenmesi gerekir. Suç kişinin, grubun, cemaatin, toplumun işleyebileceği olumsuzluklardır. Yani suç nedir diye sorduğumuz zaman, Kişilerin, grupların, cemaatlerin, toplumun işleyebileceği olumsuzluklardır. Aynı şekilde suçu devletler de işleyebilir. Suç işleme konusu tartışılırken ortaya çıkan en büyük sorun suçun kime karşı işlendiğidir. Suçlar kişilere, topluma, devlete, başka devletlerin insanlarına, başka devletlere karşı işlenebilir. Önemli olan ilk önce suç ve suçun kime karşı işlendiğini bulmak gerekir. Ana başlıklarıyla incelenecek suç kavramlarında mağdurlarını tatmin edecek, suçlunun hakkını koruyacak ceza yasalarının belirlenmesi esastır. Yani siz bir suçu tespit ediyorsanız, bu suçun karşılığında bir cezalandırma düşünüyor iseniz, o zaman muhatap iki tanedir. Birisi suç işleyen kişidir. Karşısındaki ise suç işlendiği için mağdur olan kişidir. Her iki tarafın tatmin edilmesi gerekir. Her iki tarafın da hakkının korunması gerekir. Yani siz suça ceza vererek mağduru ödüllendiremezsiniz sadece. Aynı zamanda suçlunun da temel hakları vardır. O hakları gözetmeniz gerekir. İşte ceza yasalarının belirlenmesinde bu konular çok önemli bir şekilde tartışılmıştır, tartışılacaktır. Suç tespitinin tespit edilen suçlara karşı verilecek cezaların kim tarafından, nasıl yapılacağı konusu da insanları derinden etkiler. Ortada bir olay var. Bu olayın suç olduğunu artı bunun nasıl cezalandırılacağını yönelik bütün düşüncelerin, bütün egemenliğin, bütün hükümranlığın, yetkinin, mevkinin, makamın kim olacağı noktasında derin düşünceler vardır. Hiçbir suçlu kendisinin suçlu olduğunu kabul etmez. Evvela temel prensip budur. Herkes suçsuzdur. İlk bakış tarzında temel kabul gören konu budur. Hiçbir suçlu kendisini suçlu kabul etmez. Etse bile suçunu hafifletmenin yolunu arar. Suçu işlerken karşı tarafın yaptıklarını kendisine bahane bulur. Yani, tamam ben bir suç işledim. Ama sadece bende mi kabahat var mantığıyla hep suçu işleme nedeninin, aslının, azmettirmenin karşı tarafta olduğunu, esas suçlunun o olduğunu vurgular. Mağdur ise kendi yaptıklarını hesaba katmaz. Suçlunun en ağır cezaya çarptırılmasını ister. Mesela işte bir olay olmuştur, bir olayda artık birisi mağdur olmuştur. Ama o olay olmadan önce mağdur olan kişi karşı tarafı suç işlemeye o kadar çok teşvik etmiştir ki suç işlendikten sonra mağdur olan kişi unutmuştur. Ben bir şey yapmadım ama bunları yaptı demiştir sonuçta. Bu iki istek arasındaki dengeyi bulup adaleti sağlamak kolay değil. Yani suçlu, ben suçlu değilim. Asıl suçlu karşı taraftadır, beni azdıran, beni bu suça teşvik eden odur ifadesiyle mağdur ben hiçbir şey yapmadım, bana karşı suç işlendi demiştir. İnsan her zaman her konuda kendisinin yetkili olacağı düşüncesindedir. Bu nedenle suç işleme potansiyelindeki insanların oluşturduğu suç ve ceza kavramları daima suçluları koruma işgüdüsüyle oluşturulmuştur. Suç ve ceza kavramlarını belirlemeye çalışan insan, vicdan diye bir kavram üretmiştir. Henüz üretilen vicdan kavramının ne olduğu üzerinde netlik yoktur. İnsanlara göre vicdan değişebilir. Vicdan kavramını üreten insan, hakkı, haksızlığı, adaleti, zulmü vicdan kavramıyla çözmeye çalışır. Yaptığı iş, bütün değerleri, insanın vicdanına götürmesinden ibarettir. Halbuki vicdan, görece, yani spesifik, duygusal bir kavramdır. Hak, adalet ise duygusallıkla ilgili değil, akıl ile, muhakeme ile, mantıkla kurulur. Çünkü her iki tarafın hakkını arayacaksın. O zaman aradan duygusallık kalkacak, işin içine mantık girecek, akıl girecek, muhakeme girecek. Duygusallık her zaman tarafkirlik doğurur. Adalet yerine haksızlık, zulüm getirir. Kişisel vicdan, toplumsal vicdan, insanlık vicdanı, tarihsel vicdan, sosyal vicdan, hukuksal vicdan gibi çok değişik kelimelerle ortalıkta dolaştırılan bu kelime sanki her şeyin ilacıymış gibi sunulur. Geçmişte Allah'a isyan ile başlanan süreçte İnsanlar öncelikle din karşıtı olarak vicdan boyutunu öne çıkardılar. Dikkatinizi çekiyorum. Allah'ın ortaya koyduğu dine karşılık insanlar Allah'ın gönderdiği dini yaşamak istemiyorlarsa, Allah'a isyan etmek istiyorlarsa karşısına maddi boyutta değil, dikkatinizi çekiyorum. Manevi boyutta dinin görevini üstlenecek, dinin yerine geçecek bir kavram ürettiler. Vicdan boyutunu öne çıkardılar. Dinin ele aldığı her konu aslında insanların vicdanen halledebileceği konuymuş gibi algılatılmaya çalışıldı. Vicdan konusu insanlık kültüründe yerleşmeye başlayınca vicdan olayların hakimi oldu. Hakim olan vicdan sadece olayları dengeleyen olmaktan çıkıp aynı zamanda dini tanımlayan, belirleyen olmaya başladı. Ve şu cümle ile son buldu. Din, vicdan işidir. Dolayısıyla vicdanın kabul ettiği her şey, dinen kabuldür. Bu söz çok anlamlıydı. Allah'a isyan edenler, önce vicdana karşılık din ürettiler, sonra her üretilen dinin vicdana uygunluğundan söz ettiler. Böylece insanı, insanları ilgilendiren suç ve ceza kavramları vicdanın denetimine bırakılırken, aynı zamanda dinler de vicdanın denetimine bırakıldı. Ve insan şunu dedi ondan sonra, vicdanen bir şey uygunsa dinen de uygundur dedi. Dinin denetimini vicdana bıraktı. Halbuki Allah'ın gönderdiği din bu değildi ki. Allah'ın gönderdiği dinde denetim Allah'taydı. İnsanların kendisine göre ürettikleri spesifik görece bir kavram olan vicdana göre değildi. Dinin denetimi, dinin hükümranı Allah'tı. Ama insanlar vicdan kavramını üreterek dinin denetimini, Sadece vicdana bırakmadılar, sadece bu olmadı. Vicdana, dil üretildiği yetmezmiş gibi insanların vicdanlarına dayalı her türlü görüş tavırda dine onaylatıldı. Şimdi bakıyorsunuz, ulema denilen insanların yazdıklarına bakıyorsunuz, televizyonlara çıkıyorsunuz, dinliyorsunuz, konuşulanlara bakıyorsunuz, konuşuyorlar. Hümanist, ateist kafalı ve işte layık kafalı birisi çıkıyor, diyor ki örnekleyelim. Vicdanen diyor bunlar bunlar olmalı diyor. Karşısındaki Müslümanı diyor elbette diyor İslam bunları kabul eder diyor. Sorgulamıyor. Karşı taraf vicdanen dediği anda öyle şartlandırmışlar ki tarih sürecinde karşısında konuşan Müslüman da anında İslam'a onu onaylattırıyor. Hatta öyle ki din karşıtı ateistlerin vicdana öğrettikleri bile dinin kabul edeceği söyleniyor. Yani Allah'a inanmamış birisi ateist tamamıyla karşı çıkıyor. Ama vicdanen bir şey üretiyor, ürettiği her şey dinin, İslam'ın kabul edebileceği bir şey olarak söyleniyor. Ve laiklik, vicdan konusu boyutunda laiklik insan aklına egemen oluyor. Denildi ki, biz vicdanların sesi olan dine bir şey demiyoruz. Laiklerin temel görüşlerinden bir tanesi bu. Biz vicdanların sesi olan dine bir şey demiyoruz. Biz hayatımızı düzenleyen dine karşı çıkıyoruz. Lafa bakın. Özet olarak söylenen sözlerden bir tanesi de bu. Biz vicdanların sesi olan dine bir şey demiyoruz. Biz hayatımızı düzenleyen dine karşı çıkıyoruz. Laikliğin özü bir açıdan buydu. Vicdanların ürettiği dine ses çıkarmamak, hayatı düzenleyen dini kabul etmemek, vicdan-din ilişkisindeki bütün yorumlar sonuçta Allah'ın emrettiği dine karşı çıkış olarak sergilendi. Eğer konuşmacılar dini vicdanla birleştiriyor ise, o vicdanla birleşen dinin hükümranı Allah değil, bilgilendiricisi Allah değil, cezalandırıcısı Allah değil, yasa koyucusu Allah değil. Kim? Vicdan. Allah'ın koyduğu hüküm, Allah'ın koyduğu ceza vicdanlara sığmadıysa bu asla bu dine ait olamaz. Burada bir yanlışlık var. Yanlış yorumluyorsunuz. Mantığıyla hemen reddediliyor. Neden? Çünkü dinin hakimi, hükümranı vicdan oluyor. Bu tuzağı görüyor musunuz? Anlıyor musunuz bu tuzağı? Tevhid ortadan kalkıyor. Tevhid, insanların duygularında, aklında, kalbinde var olan vicdanlar oluyor. Bu kadar insan var, her insana göre bir vicdan kavramı var ve her insanın vicdanıyla bir din teşekkül ediyor ve böylece dinde ortaklıklar başlıyor. Müthiş bir oligarşi söz konusu oluyor. Dini anlayışta, dini hüküm koymada, dini algılamada ve din tarifinde oligarşi meydana geliyor. Yani çok tanrılı, her vicdan bir tanrı artık çok tanrılı bir din haline geliyor. Vicdanın tayin ettiği din, vicdanın onayladığı din. Halbuki Allah'ın ayetlerine baktığımız zaman, insanların vicdanen ortaya koydukları düşünceler, duygularda Allah'ın ayetleriyle ne yapılmalı? incelenmeli, denetlenmeli, doğruysa kabul edilmeli. Vicdan Allah'ın ayetlerini değil, Allah vicdanı denetler. Temel öz budur. Allah'ın emrettiği dine karşı çıkanlar, Önce Allah'ın dinine karşı din ürettiler. Sonra her türlü yorumlarını vicdan adı altında ürettikleri dinin temeli saydılar. Böylece ürettikleri din ile yetinerek Allah'a asi oldular. Bu kervana ne yazık ki Müslümanlar da katılarak onlar da aynı söylemin içinde yuvarlanıp gittiler. Peki vicdan neydi? Türk Dil Korumu sözlüğünde vicdan, Arapça kökenden gelen bir isim sıfatlaması, Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, tarife bakın, kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten kişinin kendi ahlak değerleri üzerinde dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç. Tarifte de görüldüğü gibi vicdan tamamen insani bir unsur. Kişinin kendisiyle alakalı, kendisi bir ahlaki değer üretiyor ve ürettiği bu değerle kendi kendini yargılıyor. Vicdanın tarifi bu. Algılaması da bu, hayata geçirişi de bu. İnsan kendine bir vicdan üretiyor, vicdan etik kuralları, vicdan inancı üretiyor ve kendisini yargılıyor. Kendisini yargılamadığı yetmiyor, başkasını da yargılıyor. Peki insani güç veya insani unsur gerçekten hak ve adaletin ölçüsü olabilir mi? Benim kendime göre bir etik kuralım, bir vicdanım olabilir. Buradaki arkadaşlarım kendilerine göre bir vicdanı, vicdanen ürettikleri Etik kuralları olabilir. İşte buradaki ismin her birisini sayarak herkesin kendine göre bir vicdanı, kendine göre bir etik kuralı olduğunu söyleyebiliriz. Peki kendimize göre ürettiğimiz, kendimize göre oluşturduğumuz vicdanın etik kurallarına göre dini tarif edersek o din İslam olur mu? Elbette olmaz. İslam'ı insan üretemez. İslam Allah tarafından tebliğ edilir. Bilgileriyle, hükümleriyle, cezai kurallarıyla, yasalarıyla Allah tarafından tebliğ edilir. Bu sorgulamada insanın hak ve adaletin ölçüsü olabileceğini söylemek güçtür. Her şeyden önce insanın olayları algılamasında eksikli, kusurlu, abartılı, yanlış yapabilme ve yorumlayarak algılaması mümkündür. Herhangi bir olayı insan eksikli, kusurlu, abartılı, yanlış yorumlayarak, yanlış algılayarak ortaya koyduğu düşünceleri, görüşleri insanın hak ve adalet içinde olabileceğini iddia edilemez. Elbette insan olayları doğru da algılayabilir ama doğru algılama insan davranışlarında yüzde kaçtır? Bütün encamıyla ben bu olayları doğru algılarım ve ben bu olaylara doğru tespitler yaparım, ben suçu doğru tespit ederim, ben cezayı doğru tespit ederim diyebilecek kaç kişi vardır o adalet ölçüsünde? Veya insanların yüzde kaçı doğru algılayabilecek düzeydedir? Bilindiği gibi algılama, bilgiye, bilince, duygulara, fikirlere, ideolojilere objektif veya subjektif olmaya göre değişecektir. Ama Allah ne diyor? Ben diyor sizin yaratıcınızım. Sizi ben yarattım. Ben sizi sizden iyi bilirim diyor. Dikkatinizi çekiyorum. Ayetinde öyle demiyor mu? Sizi ben yarattım. Sizin ne olduğunuzu, eksiğinizle, kusurunuzla, fazlanızla işte ne olduğunuzu nasıl bir varlık olduğunuzu ben sizi sizden iyi bilirim diyor. Çünkü ben sizi yarattım. Siz bilmezsiniz. O zaman sizin için neyin hayırlı, neyin hayırsız olacağını, neyin hak, neyin haksızlık olacağını, neyin adalet, neyin zulüm olacağını ben bilirim diyor Allah. Siz o konuda eksik kalırsınız. Dedik ki insan yaratılış yapısı gereği eksik, kusurlu, abartılı, yanlışlı, doğru, Algılayabilir. Algıladıklarını kültürüyle, inancıyla yorumlayabilir. Bunun ötesine çıkması zor. Kültürünün kalitesi, inancındaki tutarlılık, algıladıkları şeyi değerlendirmede etken böyle olacak. Kültürde ne kadar kalitesi varsa, genişliği varsa, inancında ne kadar tutarlılık varsa, duygularına ne kadar kapılmamışlık varsa o kadar etken olacak. Mesela Müslümanların tarihinde Ömer'in tarifi vardır. Ömer adalet timsalıdır. Ama Ömer nasıl tarif edilir? Akıllı, mantıklı, sert, duygusal olmayan, kılıkırk yalan, öyle insanların mızmızlanmasına, efendim işte şuna buna bakmaz, duygusal anaforlarına bakmaz, sert yapılıdır. O sert yapı kişisel sertlik değildir. Görüşlerinde sertlik vardır, netlik vardır. Tavırlarında sertlik vardır, netlik vardır. Öyle hemen bir sulu göze veya bir duygusal anafora veya herhangi bir duygusal söze kapılıverip de ha ya sen de haklısın demez. Çok dikkatli dinler. Çok dikkatli inceler, sorgular, soruşturur ve neticede bir karar verir. Ondan sonra ne çıkar ortaya? Adalet çıkar. Onun için böyle tarif ederler, Ömer böyledir derler, arkasında da adaletin timsalidir derler. Neden adaletin timsalidir? Çünkü kılık kırk yarmıştır. Hiçbir duygusal anafora, hiçbir vicdani yargılamaya kapılmamıştır. Özet budur anlatımlarda. İnsanın doğru karar verebilmesini engelleyen nelerdir? Kültür kalitesi. Eksiktir, fazladır, şudur budur. İnancındaki tutarsızlıklar işte bu nedenle insanın bu yapısı gereği suç kavramını tespit etmede, ceza yasalarını belirlemede başarı durumu etkilenir insanda. Başaramaz. İnsan gerçekten bir suç kavramını tespit edemez. Çünkü suç kavramını kültürüne göre tespit edecek. İnancındaki tutarlılıklara göre tespit edecek. Duygusal olup olmamaya göre tespit edecek, kafasını iyi çalıştırıp çalıştırmamaya, muhakemesini iyi kurup kurmamaya göre tespit edecek. Yargı yani hak ve hukukun belirlenmesi insana kaldıysa insan yargısı tartışmalıdır. İnsanlık binlerce yıl kölelik düzenini yürütürken adaletli olduğunu savunabiliyordu. Bugün dünyanın bir bölgesindeki insanlar... Evlerinden, yurtlarından çıkıp zayıf toplumların ülkelerini işgal ederken, sömürürken kendilerini insanlık timsali görebiliyor. İşte bakıyorsunuz Avrupa'da veya Amerika'da insan hakları evrensel mahkemeleri kuruluyor. Bu mahkemelerde insanlar yargılanıyor. Hangi açıdan? İnsanlık açısından, adalet ve timsal açısından. Peki kim soruyor onlara bu yargılamaları yaparken? Yahut siz kendinize bir baksanıza kendinizi ne zannediyorsunuz? Çıkıp dünyayı sömürüyorsunuz, milletin evine, barkına, ülkesine saldırıyorsunuz, onların yeraltı, yerüstü kaynaklarını alıp kendinize iç ediyorsunuz, insanların yaşam haklarını ellerinden alıyorsunuz, sonra utanmadan çıkıp insanlara diyorsunuz ki biz dünyadaki insanların haklarını, evrensel haklarına savunuyoruz, bunun da yargılamalarını yapmaya biz haklıyız diyorsunuz. Demiyor kimse. Niye? Çünkü güç var. İnsanlığın adaletinde güç vardır. Güçlüyse haklıdır. Binlerce yıl kölelik düzenini sürdüren insanlık, kölelik düzenine adaletli olduğunu iddia edebilecek bir hukuksal yapıya sahipti geçmişte. Şimdi de sömürü düzenini gerçekleştiriyor. Sömürü düzeninin adaletli olduğunu iddia edebilecek bir niteliğe sahip. Niye? Çünkü sömürme hakkını kendinde elde etmiş. Bunu yasal görüyor. Bunu haklı görüyor. Hak ve hukuk savunucuları olarak kendilerini bu şekilde insanlar, lanse ediyorlar. İnsan hakları evrensel beyannamesini yayınlayan batılılar bütün dünyayı sömürmek, zayıf toplumların ülkelerini işgal etmek için yola çıktıklarında insan hakları evrensel beyannamesindeki insan hakları, insanlık hakları görmezden gelinebiliyor. Kim yargılıyor onları? Hiç kimse yargılayabilmek için onlardan güçlü olmanız gerekir. O zaman adalet ve hak güçlülük demektir. Güçlü insanın güçlü insanların zayıfların haklarını çalarken söyledikleri şey her zaman hakkı hukuku uyguladıklarıdır. Onlar hep öyledir. Kölelik düzenine uygulayanlar hak ve hukuku uyguladıklarını, dünyayı sömürenler hak ve hukuku uyguladıklarını, patron hak ve hukuku uyguladığını emeği çalarak, küresel sermaye hak ve hukuku uyguladığını iddia edebilir. Bir aile içerisinde evine hakim olup Zalim bir baba çocuklarının hak ve hukukunu uyguladıklarını söyleyebilir. Bir devlet reisi, bir devlet yöneticisi en zulüm içeren yasalara uygularken hak ve hukuku uyguladığını söyleyebilir. Çünkü hak ve hukuk vicdanen gücün eline verilmiştir. Vicdan orada suskundur. Güçlüye karşı vicdan susmuştur. Halbuki onlar güçlerini kullanarak başkalarının evlerine, barklarına, ülkelerine, yaşamlarına saldırıyorlar. Emeklerini alın terlerine çıkarlarına çeviriyorlar. Onlar bunları yaparken vicdanlarının en üst düzeyde olduğunu, hatta dinlerinin kendilerine sevgiyi aşıladığını söyleyebiliyorlar. İkiyüzlülükleri, riyakarlıkları, sahtekarlıkları, zalimlikleri vicdan yorumlarında hak ve adalete çevriliyor. İşte vicdan böyle kaypak bir kelime. Kendileri üretiyor, kendileri kendilerine haklı çıkarıyor. Vicdanın karşısında zayıfın hakkı yoktur. Vicdanın karşısında sömürülenin hakkı yoktur. Vicdanın karşısında susturulan insanların hakkı yoktur. Vicdanın karşısında kimin hakkı vardır? Güçlü olanların, sesi yükselenlerin hakkı vardır. Ve vicdanın denetimindeki dinler insanların özgürlüğü için insanları harekete geçirmez. Vicdanın emrindeki, denetimindeki dinler hangi olursa olsun, ister Hristiyanlık, ister budistlik ister Yahudilik, ister Müslümanlık, fark etmez. Eğer vicdanın denetimine sunulduysa, o dinler ancak güçlülere müminlerini kapı kolu yapar. Başka bir şey yapmaz. İşte ne zaman Müslümanların tarihine de vicdan konusu girmiştir o günden beri, o günden beri Müslümanlar hem kendi halifelerine karşı hem de bugün. Başka devletlerin atadığı yöneticilerine karşı kapı kulu olmuşlardır. Çünkü vicdanın denetlediği, vicdanın ürettiği, vicdanın hükmettiği, vicdanın tarif ettiği din ancak güçlere kapı kulu üretir. Köle üretir. Başka bir şey üretmez. Ama Allah'ın emrettiği din ne yapar? Kulu kullara köle kılmaz. Evvela. Kulların ilahlığını ortadan kaldırır. İnsanlar üzerindeki hükümranlığını ortadan kaldırır. Allah'ın hükümranlığını getirir. Zamanlar içinde hak, hukuk adına söylenen her sözün altında insan bencilliği çıkarı yatmaktadır. Şöyle zamanları şöyle gözünüzün önüne getirin. Ne zaman hak ve hukuktan insanlar söz etmeye başlıyor ise o sözlerin altında mutlaka insan bencilliği ve insan çıkarı yatar. Çünkü suçu cezayı belirleyen insandır. İnsan bencilliğini, çıkarını devam ettirerek vicdanını yatıştırmak için vicdanen din üretir, vicdanen felsefe üretir, vicdanen ahlak kuralları üretir ve ürettiği dine göre, ürettiği etik kurallara göre, ürettiği felsefeye göre yaptıklarını haklı gösterir. Böylece insan bencilliği, çıkarı, din haline gelir. Geçmişte insan eli değen, İnsan aklının bulaştığı, insan kalbine ilişkin vicdanın dokunduğu bütün dinler, Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm, Zerdüştlük, putperestlik ve Müslümanlık bu sapmalardan nasibini almıştır ve sapıp gitmiştir. Rasullerin insanlara tebliğ ettiği dinde suç ve ceza kavramları, tanımları, kuralları Allah'a aittir. Siz eğer suç ve ceza kavramlarını, bakın suç ve ceza kavramlarını Allah'ın elinden alır da müştehidlere Fakihlere, İslam alimi denilen kişilere verdiğiniz anda iş bitmiştir. Din, İslam olmaktan çıkmıştır. Halbuki İslam, dini vicdani boyutlardan öte Allah'ın hükümleri çerçevesinde hakkın, hukukun kurallarını belirtmektedir. Ama işin içine müştehitler, fakihler, İslam alimi denilen kişiler girdiği zaman kendi vicdanlarına göre ceza kurallarını ve suç tespitini yaparlar. Vicdanlarını çalıştırırlar. Akıllarını çalıştırırlar. Böylece saparlar. İslam'a göre suç ve ceza kavramlarının tanımlarının belirlenmesinde insan vicdanının, insan aklının işlevi yoktur. Neye göre? İslam'a göre. Bu konuda yetki, bu konuda makam, bu konuda son hüküm Allah'a ettir. İslam dininde Allah hakkı, hukuku, adaleti belirleyen olarak vurgulanır. Bunun dışında kabul, Allah'ın dışında ilah kabul etmektir. Allah hak hukuk belirleme konusunda kendisine hiçbir varlığı ortak kabul etmez. Yani Allah şunu demez. Ben hakkı, hukuku, adaleti belirlerken bazı vicdanlı insanlar bana yardımcı olur. Ben onlarla birlikte hakkı, hukuku, adaleti belirlerim demez. Belirlediği hakkın, hukukun, adaletin kesin olduğunu Gerçek adaletin kendi kurallarıyla sağlanacağını söyler. Allah'ın bu söylemine karşılık insanın söze imanından başka seçeneği yoktur. Aksi halde Müslümanlığı tartışılır. Ancak insan bu öze karşı olduğunu tam söylemese de yaptığı yorumlarla, yorumsal sapmalarla, işi vicdana dökerek Allah'ın yetkisindeki hak, hukuk, adalet kavramlarını almaya çalışır. Allah'ın elinden. Tarih bu konuda insanların başarılı olduğunu söylüyor. Tarihe baktığınız zaman insanlar bu konuda başarı sağlamıştır. Allah'ın elinden hak ve hukuk konusunda, adalet konusunda yapacakları, yaptıkları çalışmalarla Allah'ın elinden bu yetkileri almışlardır. Bu başarıyı tarih şöyle özetliyor. İnsanlar hak, hukuk, adalet işini üstlenmişler. Ürettikleri yasalarla insanların hayatlarına ortak olmuşlar. Zulmün adaletin üzerine egemen kılınarak, zulmü adaletin üzerine egemen kılarak sınıfsal toplumlar yaratmışlar. Halbuki Allah katında sınıf yok. Batı dünyasında hukukçular, Hristiyan dünyasında rahipler ve alimler ve hukukçular, Yahudi dünyasında hahamlar, alimler ve Hukukçular, Müslüman dünyasında fakihler, müştehitler, alimler Allah'ın elinden bu yetkiyi almışlardır. Demişlerdir ki, hak ve hukuk kurallarını, zulüm ve adalet kurallarını biz de koruz. İştahatlarımızla, hıkkımızla belirleriz. İşte bakıyorsunuz 18-20 cilt İslam hukuku. Neyi belirliyor? Hak ve adalet kurallarını belirliyor. Kimin hükümleri? Allah'ın hükümleri mi? Hayır. Filanca müşteh şöyle dedi, filanca alim böyle dedi, filanca fakih böyle dedi. Ne belirledi? Hak ve hukuk kurallarını belirledi. Hangi sıfatla? Sorduğumuz zaman onlar alim deniliyor. Halbuki Allah ne diyor? Onların bu sıfatı yok. Benim adıma hak ve hukuk kuralı belirleme hakkı yok. Suç tespiti yapma hakkı yok. Ceza verme, ceza kuralları belirleme hakkı yok. Bunu yaparlarsa kendilerini ilah yerine koymuşlardır diyor. Bu sapma nereden geliyor? İşte dini vicdana indirgiyorlar. Böylece sınıf yaratıyorlar. Havas, avam. Nedir havas? Üst makam toplumsal sınıfta. Avam ne? Alt makam, ayak takımı. Fakihler, müştehitler, alimler. Gerisi ne? Gerisi sıradan, cahil, cuhayla insanlar. Kim belirliyor bunları? Allah ayetlerini belirliyor mu? Hayır. Allah bütün müminleri eşit görüyor. Bilgileri paylaşmayı ama bu bilgilerin de kesin olması gerektiğini söylüyor. Hangi kesinlik? Kendisinden gönderilen bilgilerle kesinlik arz edenleri bir Allah'ın göndermediği bilgiler konusunda tartışma varsa istişare edin diyor ama verdiğiniz kararlar benim dinime ait değil diyor. Dikkatinizi çekiyorum. Allah'ın ayetleriyle bildirilmeyen herhangi bir konuda insanlar bir şeyleri tartışıyor da karar veriyorsa bunun İslam'la hiçbir alakası yok. İnsanların kendi sorunlarıyla ilgili Allah'ın serbest bıraktığı konularda gıdı gıdı etmesi ve belli sorunları çözüp bir sonuca ulaşması. Ve bunlar İslam'la ait değil. Allah'ın katında sınıf yok. Her insan diğerine göre eşit Allah katında. Irklar, kavimler, kabile arasında hiçbir farklılık yok Allah katında. Hepsi insan. Aynı haklara sahip. Allah'ın bu söylemi insanın hoşuna gitmez. Allah böyle der ama insanın hoşuna gitmez. İnsan önce bencilliğini öne çıkaracak. İnsan önce bencilliğini öne çıkararak şeytan gibi üstünlük taslamak ister. Bir şekilde kendisinin üstün olduğunu birilerine ispatlamak ister. İster ilim yoluyla, ister bilgi yoluyla, ister beceri yoluyla, ister akıl yoluyla, ister muhakeme yoluyla, ister egemenlik yoluyla, fark etmez. İster mal, mülk, zenginlik yoluyla bir şekilde kendisinin diğerlerinden üstün olduğunu vurgulamak ister. Hissettiği zaman gücünü. Kişi olarak beceremediyse konuyu toplumsallaştırarak ırkçılığa, kavmiyetçiliğe, hemşericiliğe, akrabacılığa dönüştürür. Bakın, başlangıcı akrabacılıktır. Sonra hemşericiliktir, sonra kavmiyetçilik ve ırkçılıktır. İlla ki bir yerden üstün olacak. Biz akrabalar olarak, aşiret olarak üstünüz. Biz memleket olarak, hemşeriler olarak, filanca memleket olarak diğerlerinden üstünüz. Biz topluluk olarak, bir kâme, bir soya bağlı olarak üstünüz. illaki ki bir şeyi yapacaklar. O üstünlük fobisiyle, o üstün gördükleri şeyin içinde olarak diğer insanlara hava atacaklar diğer insanlardan üstün olduğunu ilan edecekler. Aidiyet prensibinde üstün bir şey üretecekler. O üstün şeyden olduğunu iddia ederek kendilerinin üstünlüklerini iddia edecekler. Çünkü bireysel olarak kendilerinin üstünlüklerini iddia edemiyorlar. Böylece üstün olma fobisini gündemde tutarlar. Etrafına yardımcılar edinerek güç gösterisi yaparlar. Suç ve ceza kavramlarının, tanımlarının, kavramlarının, tanımlarının, kurallarının üretilmesinde ne yazık ki Müslümanlar iştihat metodunu yanlış kullanarak Allah'a ortak olma metodu olarak görmüşlerdir. Bu yola girmişlerdir. Bugün İslam hukuku diye öğrendiğiniz okuduğunuz hukuksal yorumların, tanımların, kavramların, kuralların neredeyse yüzde doksanı insana aittir. İnsanlar kendi tanımlarını Kavramlarını, kurallarını, İslam'ın tanımları, kavramları, tanımları diye, kuralları diye insanlara sunarlar. Halbuki iştahat sadece müştehikler için değil, bütün Müslümanlar için, hatta bütün insanlar için Allah'ın kurallarının olmadığı konularda sorunlarını kendilerinin çözme özgürlüğünden ibarettir. İştahat nedir? Allah'ın bir hükmü yoksa ve Allah'ın hükmünün olmadığı konuda bir sorun çıkmışsa, bakarız Allah'ın hükmü yok. O zaman ne yaparız? Bu sorunu insani olarak çözeriz. Bu çözme yetkisi sadece müşreyitlere ait değildir. Bu çözme yetkisi her insana aittir, her mümine aittir, herkese aittir. Çünkü sorunu yaşayan kimse o çözecektir. Bunu inanmayan bir insanda yapabilir. İnanan herhangi bir Müslüman da yapabilir. Efendim onların ilmi yetmez. Kim diyor bunu? Allah mı diyor? Hayır, bir kul söylüyor. Onların ilmi yetmez. Onların çözme hakkı yok. Kim diyor bunu? Bir insan söylüyor. Hemen sınırlama getiriyor. Niye? Üstün gösteriyor kendini. Bu hükmü söyleyen bu söz söyleyen kişi kendini üstün gösterme gayreti içindedir. Halbuki hayata bakınız bazen öyle bir söz çıkar ki ummadığınız kişiden sıradan bir insandan bir söz çıkar onu değme ehli iman olan, değme ehli alim olan, değme ehli bilim adamı olan söyleyemez. Hatta bir çocuk söyler bir söz, o çocuğun o sözü altın gibi bütün kulaklarda dolaşırken onu nice ilim ehli, nice bilim ehli söyleyememiştir. Doğru sözün, doğru hükmün kimden çıkacağı belli olmaz. Ama birileri der ki bu hak filancalındır, filancalarındır. Kim söylüyor bunu? Allah değil, insan söylüyor. Kuralı insan koyuyor. Neden? Çünkü üstünlük yarışına giriyor. Bir şekilde kendisini üstün gösterecek. Allah'ın kurallarının olmadığı konularda sorunlarını kendilerine çözme özgürlüğünden ibarettir ictihadı. Herkesin özgürlüğüdür. Allah diyor ki ben bir hüküm vermediysem bu konuda herkes özgürdür. Kendi sorununu kendisi çözebilir. Allah bu özgürlüğü insana verirken hatta teşvik ederken din adına hüküm koymaları, koydukları hükümlerin İslam olduğunu söylemelerini istemiyor. Böyle bir şey yok. Yani Allah şunu demiyor. Ey mümin kullarım, ey insanlar, benim hükmetmediğim konularda siz kendi sorunlarınızı çözün, inceleyin, araştırın, kendi sorunlarınızı çözün, meseleyi halledin diyor. Ama şunu demiyor, çözdüğünüz sorunların hükümlerini benim dinimden sayın demiyor. Böyle bir hüküm yok Allah'ta. Verdiğiniz hükümleri benim dinime dahil edin, benim hükümlerimle eş koşun, benim hükümlerimle beraber sayın, ceza kuralı koyduysanız ki yetkiniz yok ama koyduysanız, benim ceza kuranlarımla eşit koydunuz, yasa koyduysanız, benim yasalarımla eşit koydunuz, eşit koyunuz demiyor. Sadece kendi sorunlarınızı çözün. Ben sizi özgür bıraktım diyor. Benim dinim belli diyor, sınırları çizdim ben diyor. O sınırlar içerisinde hareket edin diyor. Ama çözdüğünüz sorunların hükümlerini benim dinimden sayın demiyor. Böyle bir olay yok. Ama insan ne yapıyor? Sorunu çözüyor, bir hüküm koyuyor. Bu hüküm Allah'a aittir diyor. Ben Allah'ın bu konudaki gizli bilgisini araştırdım diyor. Hatta bir hadis uyduruyor. Diyor ki benim o Allah'ın gizli hükmünü bulur da isabet edersem çift sevap aldım. Eğer isabet edemezsem tek sevapta kaldım diyor. Uydurduğu bir hadisin peşine düşmüş yürüyor. Allah'ın yasakladığı bir konuda sen nasıl sevap alırsın? Nasıl bir böyle bir şeyi iddia edebilirsin ve bu konuda peygambere da bulunabilirsin? Hiç aklın alıyor mu? Allah dini hakkında hüküm koymayı yasaklarken sen onun hakkında dini hakkında hüküm koyacaksın. Ve Allah'ın aslında hükmü var da dini hakkında sadece insanlara bildirmedi kendine sakladı. Ben de bu hükmü aradım buldum bulduğun zaman çift sevap aldım diye sevinmeye kalkıyor. Şeytana bak nasıl kandırmış insanı düşünebiliyor musun? Allah orada kimse benim dinim hakkında hüküm koyamaz derken şeytan kandırmış. Şeytan insanın aklına girmiş demiş ki, ya sen öyle dediğine bakma o ayetin. Eee aslında Allah insanlara bildirmediği konularda hep hükmünü vermiştir. Ee, sen şimdi araştır, bir hüküm ver, Allah'ın o gizli kalan hükmünü isabet ettirdiğin zaman cennete girersin çift sahapla. Bakın şeytan nereden geliyor, kan damarlarından düşüyor, aklından düşüyor, bir mantık üretiyor şark kadar. Adam bunu yapıyor. Yaptığı zaman bakıyor ki, ha, bu ne olacak ya şimdi ben bunu yapacağım, yaptım da e, bunu bir temellendirmen lazım. Ne yapacağım? Peygamber'e söz söylettiriyor ve kendisini tasdik ettiriyor. Peygamberden rivayet edilen bir rivayete göre, bir müştehit verdiği hükümde isap ederse çift sevap alır. Edemezse tek sevap alır. Ya mutlaka sevap alıyor da, bakın Allah'ın ilahlık yetkisini eline alıyor, buna rağmen sevap kazanıyor. Mesela sevabın çift mi, tekliğ mi olma noktasında peygambere laf söyletiyor. Halbuki o, Allah, o peygamber Allah huzurunda şahit olacak. Diyecek ki, Ya Rabbi ben hükümran olarak seni onlara öğrettim. Onlara siz hüküm koyucu değilsiniz dedim. Vallahi benden sonra eğer sapıttılarsa benim onlarla hiçbir alakam yok diyecek. Allah ayetlerinde İsa'ya bu minvalde söz söyletmiyor mu? Demiyor mu İsa? Ya Rabbi and olsun ki sen de biliyorsun ben onların içindeyken senin hükmünden başka bir şeyi, senin dininden başka bir şeyi onlara söylemedim. Ama ben onlardan ayrıldıktan sonra ne yaptılar bilemem diyor. Sen bilirsin diyor. Aynı şekilde Resulümüz de söyleyecek. Resul Muhammedimiz de söyleyecek. Ya Rabbi ben onlar içindeyken senin ilahlığını, senin hüküm koyuculuğunu söyledim. Benden sonra kendileri hüküm üretip de ürettikleri hükmü senin dinine dahil ettilerse, buna da beni şahit kıldılarsa, kendi kendilerine benim adıma yalan uydurlarsa sen bilirsin diyecekler. Sen bilirsin. Halbuki Allah ne diyor? Böyle yaparsanız yoldan çıkarsınız. Dinin, hüküm sahibinin kendisi olduğunu, Allah olduğunu sürekli vurguluyor. Allah'ın gönderdiği bütün ayetlere gözlerini kapayıp kendi tanımlarını, kavramlarını, kurallarını İslam'dan sayma cüreti ne yazık ki şeytanın cesaretlendirdiği insanlara aittir. Ne yazık ki öyledir. Şeytan cesaretlendirmiş ve onları azdırmış. Onlar da Allah adına din uydurma yoluna gitmişlerdir. Sonuçta Müslümanlar bilmelidir ki İslam'ın hükümlerini insanlar belirleyemez. İnsanların içtihatları İslam'ın hükümleri sayılmaz. İçtihatları İslam'ın hükümlerine saymak dinden sapmaktır. İslam'dan çıkmaktır. Din ile şeriat arasında kelime farkı vardır. Ayetlere dikkatle baktığınız zaman din yaşam düzeninin bir üst kurumu olarak insan ile otorite arasındaki bağlantıyı kuran düşüncenin ilkesini, hedefini belirler. Şeriat ise dinin yasaları ve yasaların uygulama metodudur. Dine bağlılık ile şeriata bağlılık arasında fark yoktur temelde. Din bir üst kurumdur, şeriatı içindedir. Allah dinin temel ilkelerini kor. O ilkelere göre nedir? Allah'ın koyduğu temel inanç noktalarına inanmak, Allah'ın otoritesini kabul etmek, Resulü ile gelen bilgilerin gerçek olduğuna inanmaktır. Temel özü budur. Bu özün dışında ve bu özü destekleyen bilgilerin, yorumların, bu özü destekleyen sorgulamaların dışında şeriat dediğimiz bir hadise vardır. O da kurallardır. Yasalardır. O yasaların uygulanmasıdır. Allah buna şeriat diyor. Zaten sadece Allah demiyor, Arapçadan Türkçeye çevirdiğin zaman şeriat yasa olarak çevriliyor. Nasıl ki devleti oluşturan düşünceye, ilkeye, hedefe inanmış insanlar devletin çıkardığı yasaya, yani şeriata uymak zorunda ise dinin şeriatına da dine inananlar uyar. Uymak zorundadır. Nasıl ki devlet yasalarında, yani şeriatında değişiklikler yaparsa devlete bağlı olan topluluklar son şeriata uymak zorunda iseler Mesela işte, mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin dininden bahsedelim. Türkiye Cumhuriyeti, anayasasının başlangıç ilkelerinde dininin temellerini ortaya koyuyor. Buna da ne diyor? Değişmez, değiştirilemez ilkeler diyor. İşte bu değişmez, değiştirilemez ilkelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin dini belirlenmiştir. Buna paralel olarak bunun özünde ne çıkarıyor? Yasalar çıkarıyor. Yasalar zamanla değiştirilebiliyor. Dikkatiniz çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin dine inananlar Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına uymak zorundadırlar. Yasaları değiştirilirse ona da uymak zorundadırlar. Hep son yasaya uymak zorundadırlar. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerine inanmayan insanlar yasalarının adaletine inanır mı? İnanmaz tabii. Çünkü ona inanmıyor. İşte Allah da dininin ilkelerini koyuyor. Dininin ilkelerine din diyor. Bu ilkelerin çerçevesinde şeriatını belirliyor belirlediği şeriatın tümüne de din diyor ama o belirlediği şeriatı yasalara ayrıca şeriat diyor dikkatini çekiyorum Kur'an özü içerisinde bunlar anlatılıyor Allah ademden Resul Muhammed'e kadar bütün insanlara aynı dini emretmiştir ama şeriatları farklıdır yani yasaları farklıdır fakat din aynıdır Ademden Resul Muhammed'e kadar gönderdiği bütün dinler değil bir tane din vardır Ademden Resul Muhammed'e kadar, Gelen Allah'ın dini, Allah'ın ilahlığı üzerine dayanır. Hükümran Allah'tır, dinin ilkelerini belirleyen Allah'tır, yasalarını belirleyen Allah'tır, ceza ve suç kavramlarını belirleyen Allah'tır. Ama Allah o ceza ve suç kavramları olan şeriat konusunda zamanlar içerisinde farklı değişiklikler yapmıştır ama ilkelerinde asla değişiklik yapmamıştır. İlkelerinde hiçbir zaman bir dönemde bir Resulüne şunu dememiştir. Bugüne kadar tek ilah bendim, senin döneminde benden başka ilah koşabilirsiniz dememiştir. Bugüne kadar din gününün sahibi bendim ama din gününün sahibi o gün alimler de olabilir, şefaatçiler de olabilir, peygamberler de olabilir dememiştir. Hiçbir Resul döneminde örnekleyelim. Allah'ın dini, Allah'ın ortaya koyduğu ilkiye, hedefe inanmaktır. Bu inanç çerçevesinde Allah her Resul aracılığıyla şeriatlarını gönderir. Yani yasalarını gönderir. Nasıl ki bir devletin yaşayanları devlet şeriatını yani yasasını değiştirdiğinde birileri çıkıp biz eski şeriata yani eski yasaya uyarız, yeni yasaya uymayız diyemezlerse Allah'ın dininde de böyledir. Bu nedenle geçmiş topluluklar kendilerine gelen şeriatlarda yani yasalarda ısrar edemezler. Gerçekten Allah'a ve ilkelerine inanıyorlarsa son gönderilen şeriata yani yasaya uymak zorundadırlar. Unutmayın ki yasası yani şeriatı olmayan din ütopyadır. Sadece din mi? Elbette hayır. Mesela bir devlet hayal edin, ilkelerini, hedefini ortaya koyun. Kendiniz bir devlet hayal edin. Deyin ki bu devletin ilkesi, hedefi şudur. Nasıl uygulanacağına dair yasalarını ortaya koymazsanız, kurallarını ortaya koymazsanız kimse inanmaz. İdeolojiler de öyledir. Güzel bir fikir olarak ideolojileri süsleyebilirsiniz, şöyle olacak, böyle olacak, böyle olacak diye. Ancak onu hayata indirmeniz için yasalarını, yani kurallarını, yani şeriatını belirlemeniz gerekir. Çünkü ortaya konulan ilkeler, ortaya konulan yasalarla, yani şeriatla hedefine yürütülür. Yasaları olmadan hiçbir şey hedefine yürümez. Yasası, yani şeriatı olmayan devletler, ideolojiler, dinler, Ütopya'dan başka bir şey değildir. Sadece felsefi aksesuar olarak toplumda konuşuluyor olur. Her şey ilkesiyle, kurallarıyla, metoduyla, hedefiyle bir bütündür. Bir devleti, bir ideolojiyi, bir fikri, bir dini anlatırken bilgilerinin her yönüyle ele alınarak incelenir, anlatılır. Hangi hukuk formunda olursa olsun etraflıca ele alınmayan her şey zulüm doğurur. Günümüzde Müslümanların düştüğü hata bir ayetin hükmünü anlamaya çalışırken Sadece o ayetin üzerinde düşünüyorlar. Halbuki o ayetin konusunu inceleyen, öncesinde, sonrasında, Kur'an bütünlüğünde ayetler var. Kur'an'ın değişik yerlerinde ayetik genişleten, netleştiren, anlamını pekiştiren ayetler var. Bunun yanında o ayetin, o hükmün uygulanmasına yönelik temel ilkeyi, temel hedefi belirleyen dinin temel yapısı var. Müslümanlar bunlara dikkat etmek zorunda. Ama bakıyorsunuz yorumlara, etmiyor. Medine'de gelen hükümlerin kişiyi, aileyi, toplumu, devleti ilgilendiren konular hakkında gönderildiğini biliyoruz. Devlet olarak yaşayan Müslümanlarla birlikte yaşayan, Müslüman olmayan toplumlar da var. Devletin çatısı altında yaşayanların hepsini kapsayan hükümler, toplumu koruyucu, kucaklayıcı, zulümden uzak, adaleti sağlayıcı olarak gelmektedir. Yani siz şöyle zannetmeyin. Medine'de gelen hükümler sadece Müslümanlara geliyor. Hayır, işte okuyorsunuz Bakara Suresi, Alimran Suresi, Tevbe Suresi, Nisa Suresi. Yahudiler için de geldi, Hristiyanlar için de geldi. Onların çelişkilerini ortaya koyarak, düşüncelerindeki sapmaları ortaya koyarak onlara emredilen gerçek, İsa'ya emredilen dinden, Musa'ya emredilen dinden, gerçeğinden bahsederek onların saptıkları noktalar anlatılarak onlara da geldi. Ve hep İslam'a davet edildi. Hep son şeriata davet edildi. Hükümlerin temelinde her insanın inancın özgürlüğü var. Birbirinden farklı inançta olan insanlar inançlarına göre adalet içinde yaşamanın özgürlüğünü yaşarlar. Gelen ayetlerin özü buydu. Allah tarafından gönderilen yasaların özünde neler var? Bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz. Ama özünde neler var? Özünde mevcut sorunu çözmek, geleceğe hüküm vermek var. Bakın bu çok önemlidir. Bunu kavramadıktan sonra biz, Allah'ın hükümlerini kavrayamayız. Mevcut sorunları çözmek, geleceğe hüküm vermek. Toplum, yılların getirdiği kirlilik içindedir. Müslüman toplum özellikle. Yılların getirdiği kirlilik içindedir. İnanç, bilgi, yaşam açısından eksiklikler vardır. Medine'de de öyledir. Medine toplumunda da yılların getirdiği kirlilikler var. Putpres Arapların yaşamlarından, inançlarından, kültürlerinden gelen kirlilikler var. Bazıları Müslüman olmuş, bazıları henüz olmamış. Müslüman olanlarda da var. Sanki Medine'de Müslüman olanlar, Mekke'den Müslüman olup göç edenler, tarihsel olarak atalarından gelen o kültürlerin, geleneklerin, örflerin kirliliklerini, bilgi kirliliğini, yaşam kirliliğini taşımıyor mu? Taşıyor. Hristiyanlar yok. Yahudiler var ilk aşamada. Yahudiler tarihinden gelen kirlilikleri yaşamıyorlar mı? Yaşıyorlar. Kültürlerinde, yaşam geleneklerinde, adetlerinde, örflerinde o güne göre normal görünen Günümüze göre ilkel bulunacak o kadar çok şey var ki, o güne göre çok normal. Çünkü yaşayarak geliyorlar, normal görüyorlar. O nedenle ayetlerin gönderildiği dönemdeki toplumun sorunlarını, çözümlerini öğrenirken şaşıracağımız çok şey olabilir. İleride ayetlerle tek tek el alacağız. Ne alakası var diyeceğiz örneklerim. Bazı ayetler gelecek, ya bunun ne alakası var diyeceğiz. Halbuki o toplumda gayet normal uygulanan kurullardı. Hatta bugünün mantığından giderek aklımıza şu gelebilir. Niçin hemen sorun çözülmedi diye soracağımız sorular da ortaya çıkacak. Madem ki Allah'a göre bu bir suç, niçin bu suç sonuç olarak tamamıyla çözülmedi? Niçin orada o toplumun yaşamına göre, o toplumun yapısına göre bir sorun çözüldü ama geleceğe olarak şu hüküm verildi gibi. Geçmişi, anı, geleceği değerlendiren ayetler aynı zamanda hükümlerini geçmişin kirliklerini Ortadan kaldırmak, ana yani zamanına adaletli kararlar vermek, geleceğe de hedef göstermektedir. Yani Allah'ın ayetlerinde hükmedilen konularda öyle bir özellik var ki buna dikkat etmediğimiz zaman hükmanlayamayız. Ayetler geçmişi, anı ve geleceği değerlendirir. Geçmişin kirliğini ortadan kaldırır, ana adaletle hükmeder ve geleceğe de asıl hükmü verir. Gerçek hükmü ver. Mesela kölelik, cariyelik insanlık dışı bir olaydır. Allah bütün insanların eşit olduğunu, hiçbir insanın diğer insandan üstün olmadığını, üstünlüğünün ancak İslamı güzel yaşamak olduğunu vurgularken, kölelik düşüncesinin temelini dinamitlemiştir. Çünkü böyle bir düşünce kirli bir düşüncedir, pislik bir düşüncedir. Bunu dinamitlemiştir. Kölelik düzeni, cahillik düzeni iyi bir şey değildir. İnsanların insanları. Köle alması çok kötü bir şeydir. Efendi ile köle arasında fark olmadığını, insanların insanları köle almasının doğru olmadığını vuruklar. Bu ifadeler geçmişin kirlerini temizler. Fakat kölelik çağın gerçeğidir. Düşüncenin temelini dinamitlerken kölelik anında kaldırılmamıştır. Yani bundan sonra kölelerin hepsini azat edin, yasaktır size denmemiştir. Bundan böyle insanların insanları köle alması haramdır. Dememiştir. Dikkatini çekiyorum. Herkes bütün kölelerini özgürleştirsin dememiştir. Çünkü böyle bir hüküm adalet değil, o gün zulüm doğuracaktır. Neden? Yaşamlarını köleliğe göre kuran, başka yaşam bilmeyen, evi, yeri, barkı, işi, gücü, malı, mülkü olmayan insanlara, siz özgürsünüz. Bundan sonra başınızın çaresine bakın demek adalet değil, zulüm getirir. Sudan çıkmış balığa dönerler. Hayatları zindan olur. Ne yapacaklarını bilemez hale gelirler. Nereye gidecekler? Allah sorunu farklı açıdan çözer. Çözümünde adalet vardır o güne göre. Allah'ın bu konudaki çözümü hemen her günahın kefaretinde bir köle özgürleştirme hükmünü getirir. Ancak özgürleştirilen kölelere siz başınızın çaresine bakın hadi defolun gidin denmez. Onları aileden sayar. Ailenin içinde sahip çıkmalarını, onlara ev, iş, yemek vermelerini söyler. Özgürleştirilen insanlar ailelerinin ferdi olarak devam eder. Hatta çocukları olmayanlara evlat verilir. Köle kadınlardan bekar olanlar efendileriyle evlilik hayatı yaşadıklarında anında özgürleştirilerek evin hanımı konumuna geçerler. Diğer taraftan dünyada kölelik sürmektedir. Sen kaldırdın ne fark edecek? Dünyada kölelik var. Savaşlar nedeniyle alınan esirlere köle muamelesi yapılmaktadır. Savaş ganimet olarak görülen köleler pazarlarda satılmakta, insanların özgürlükleri kısıtlanmaktadır. Dünya köleliği en acımaz kölelik kurallarına göre uygularken, Müslümanlar koruyucu, kuşatıcı, sahip çıkıcı tavırlarıyla kölelere aileler içinde özgür yaşamlar sunarak dünyaya örnek olurlar. Düşünün, kervanlar satılık köleleri dolaştırıyor, getiriyor. Diyelim ki Müslümanlar o köleleri aldılar ve dediler ki bundan sonra özgürsünüz. Nereye gidecekseniz gidin. Peki bu insanlar ülkelerine gidebilir mi? Ülkelerine gidemezler. Sahip çıkan olmaz çünkü ülkeleri zaten işgal edilmiş, ele geçirilmiş, oradaki insanlar esir alınmış ve başka yerlere satılmaya götürülüyor. Gittikleri zaman zaten köleleştirilecekler tekrar. Müslümanlar bu durumu bilerek Allah'ın hükmünü uygular. Satın alır, aile içine katar. Bekarlarını evlendirir, karı koca olanları ayırmaz, böylece dünyada sahipsiz bırakılan insanlara destek çıkar. Görünürde köledirler ama gerçekte özgür insanlardır. Ailenin fertlerindendir. Bu çözüm zamanın şartlarına göre verilen hükümdür. Peki geleceğe hüküm nedir? Geleceğe hüküm bellidir. Kölelik insanlık dışıdır. Asla insanlar birbirini köle alamazlar. Böylece Allah'ın ayetlerindeki özü şöyle ifade edebiliriz. Allah'ın gönderdiği hükümlerin mantığında insanların ürettiği sorunlara çözüm vardır Allah Nisa suresinde bize özet olarak şu mesajları verir İnsanın yaratılışında temizlik vardır İnsanlar zamanla hırslarından, bencilliklerinden dolayı Yaratılıştaki temizliği kirletirler İnsanların düşünceleri, davranışları kirlendikçe Toplumda sorunlar çıkar Allah insanın sorunlarının olan yanıyla Bakın o anki olan yanıyla Temiz yanıyla Yasalarını belirleyerek ilkeler kor. O günkü sorunların olan yanıyla ve temiz yanıyla hüküm kor. İki tane hüküm kor. Bir temiz yanı, bir olan yanı. Dolayısıyla sorunlara konulan hükümler asıl değil geçicidir. O anki sorunu çözer. Temiz yanına konulan hükümler ise daimidir, geçici değildir. İnsanların düşünceleri, yaşamları kirliliklerden arındırıldıkça sorunlara dair hükümler ortadan kalkar. Yani o zaman hükümler ortadan kalkar ancak kirliliklerden arınma toplumsal boyutta zaman alır. Öyle hemen insanlar kirlerinden hemen arınmazlar. Çünkü sadece bir toplumu ilgilendirmez bu. Dünyadaki bütün toplumları ilgilendiren bir hadisedir. Tarihe baktığımızda binlerce yıl süren kölelik düzeni tarihsel görüntüsünden yeni boyuta geçti. 19. asırda bütün dünyada gelişen kölelik karşıtı düşünceler İnsanları özgürleştirirken sanayi, teknoloji ile kapitalizm yeni bir kölelik düzeni oluşturdu. Yeni oluşan kölelik düzeninde insanlar görünürde özgürdürler. Gerçeklerinde küresel sermayenin kölesidirler. Sanki Medine'de oluşanın tam tersi olmuştur. Medine'de görünürde köle olanlar özgürdürler, günümüzde ise görünürde özgür olanlar köledirler. Özellikle şehirlerde yaşayan insanların özgürlüğünden asla söz edilmez. 70'li yıllarda Türkiye'de bir kitap basıldı. Spenkler'in bir kitabı, Batı'nın çöküşü diye. Batı'daki toplumların kapitalizm tarafından nasıl köleliğe dönüştürüldüğünü anlatıyordu. Kitabın özeti bu. İsteyenler okuyabilir, Batı'nın çöküşü. Üretim köleliği, tüketim köleliği, yasal düzenlemeler kölelikleri, medyanın köleliği, sanatsal çalışmaların köleliği yeni boyutlarla insanların aklını, hayalini, kalbini kendilerine bağlamıştır. Allah'ın hüküm belirleyen her ayetinde zamanın sorunlarını nasıl çözdüğüne, geleceğe nasıl bir hüküm verdiğine bakmak zorundayız. Eğer sadece zamanın sorunlarını çözen mantıkta kalır, geleceğe verdiği hükmü görmezsek Allah'ın hükmünü anlayamayız. İşte mesela bugün IŞİD'in uyguladığı, İslam, zamanında kalan, donan ama geleceğe yönelik Allah'ın hükümlerini anlamayan bir mantığın ürettiği İslam uygulamaktadırlar. Selefi anlayışı demek, o dönemin zamanına mahkum olmak demektir. Allah'ın geleceğe yönelik ayetlerini anlayamamak demektir. Onun için bugün IŞİD'in yaptıkları bize çok ters geliyor. Onlara göre çok normal. Bakın IŞİD'in yaptığı her şey, her şey, Resulullah döneminde, ondan sonraki dönemlerde müştehitlerin verdiği kararlardır, hadislerde geçen kurallardır. Ama onlar ayetlerdeki geleceğe yönelik hükümleri anlayamamışlardır. Orada kalmışlardır. Bugün IŞİD 20. asırda, 21. asırda, 1400 sene önceki o zamanın uygulamalarını yapıyor. Birçoğunu da yanlış yapıyor, o ayrı bir konu. O zaman bizim Allah'ın yasaları kıyamete kadar geçerlidir söylemimiz, Ayetlerin geldiği döneme indirgeriz, böyle bir şey yaparsak. Biz Allah'ın yasaları kıyamete kadar geçerlidir diyoruz, bu yalan olur. Çünkü Allah'ın kıyamete kadar geçecek yasaları zamanın hükümleri değildir. Ayetin içindeki geleceğe yönelik hükümdür. Ta kıyamete kadar o geleceğe hüküm geçerlidir. Böyle bir durumda köleliğin dünyada kaldırıldığı bir dönemde tekrar köleliği, cariliği, Kur'an'da var diye geri getiririz eğer Allah'ın hükümlerini anlamazsak. İşte bugün Işık'ın yaptığı budur. Tekrar köleliği, tekrar cariliği getiriyor. Neden? E, İslam'da bu var diyor. Böyle bir hüküm var, böyle bir hüküm uygulanır diyor. Neyi uyguluyor? Ayet uyguluyor. Neyi uyguluyor? Hadisleri uyguluyor. Neyi uyguluyor? Fıkıhtaki hükümleri uyguluyor. Veya Müslüman toplumların yaptığı gibi, Kur'an'da kölelik, carilik var diye 1300 yıl yaşamda var kılarız. Bakın, Osmanlı'nın son dönemine kadar köleler var. Cumhuriyet devrinde Osmanlı'nın İstanbul'a Anadolu'ya getirdiği fakat Cumhuriyet devrinde Osmanlı yıkılınca kölelik düzeni kalktığı için ki kaldırana bakın yani. Bakın düşünebiliyor musunuz? Kalktığı için Anadolu topraklarında yaşayan sağdan soldan gelinmiş, saraylarda köle olarak yaşamış ama saraylar ortadan kaldırılınca, Osmanlı ortadan kaldırılınca toplumda bir yere gidememiş, toplumda yaşayan insanlar vardı. Mesela Isparta'da ben bizzat ortaokula giderken görüştüğüm bir tane Arap vardı, ataları köle olarak getirilmiş, kendisi köle olarak, yaşlı bir adamdı, köle olarak hizmet vermiş. Paşaların saraylarında, konaklarında. 1300 yıl Osmanlı bunu var diye tutmuş. Geleceğe yönelik Allah'ın hükümlerini anlayamamış, üstelik aldığı kölelerde Müslümanlar. Hicaz savaşlarından, Yemen savaşlarından, oradaki buradaki savaşlardan getirmiş. Düşünebiliyor musunuz? Ben bizzat şahit oldum, bizzat tanıştım, görüştüm, konuştum. Halbuki ayetlere bakılırsa her fırsatta köle azad etmeyi tavsiye eden, emreden ayetlere göre Müslümanların yaşamında kölelik diye bir şey kalması mümkün değildi. Kalamazdı. Her fırsatta, her günahta bir kefaret olarak köle azad etmek var. Ama bizim beylere emirlerinde çalışacak köleler lazım. Saraylarında, konaklarında çalışacak köleler lazım. Azad ederler mi hiç? Aptal mı yani? çıkarına gelmez. Köleliğe küfür dünyası karşı çıkarken bizim aptal ilim adamlarımız ne demek işte Kur'an'da kölelik var nasıl karşı çıkarız demezlerdi Kur'an'ı anlasalardı. Dikkatinizi çekiyorum. Köleliğe küfür dünyası karşı çıkarken, tekrar ediyorum bakın cümlemi köleliğe küfür dünyası karşı çıkarken bizim aptal ilim adamlarımız, aptal fakihlerimiz ne demek işte Kur'an'da kölelik var nasıl karşı çıkarız demezlerdi. Veya bugün bazı Müslüman toplumların Hala kadınları alıp satması, kölelik düzenini tekrar geri getirmeleri olmazdı. Müslümanların geçmişi, bugündeki bazı düşünceleri bize şunu gösteriyor. Henüz ayetlerin emrettiği hükümlerin özünü anlamamışlar. Hala ayetlere şekilci olarak bakmaktadırlar. Bundan sonraki bölümlerde tek tek her ayetin üzerinde durarken nerede geri kalındığını, nerede Allah'ın gerçek hükmünün bizzat ayet delil gösterilerek anlatarak göstereceğiz inşallah. Ayetlerin hükümlerini incelerken hep üç açıdan bakacağız. Hüküm geçmişten hangi kirleri temizliyor, zamanın hangi sorunlarını çözüyor, geleceğe hangi hükmü veriyor. Bu üç açıdan bakamadığımız müddetçe ayeti sadece okuruz. Sadece okuruz. Hiçbir şeyde anlamayız. Allah'ın hükümlerini inceleyen bazı Müslümanların düştüğü temel yanılgılardan biri de her hükmün temelinde bir hikmet arayışıdır. Hikmetli kitaplar doludur ortaya da. Bakara suresinin 63. ayetinden sonraki anlatılanlara dikkatli incelediğimizde Allah'ın emrettiği her hükmün altında mutlaka bir hikmet aramanın yanlış olduğunu anlarız. Bunun nedeni Allah'ın geçmişteki bazı hükümleri değiştirdiğine yönelik bilgilerdir. Şeriatlar değiştiriyor Allah, kuralları değiştiriyor. Geçmişte geçmiş rasullerine emrettiği kuralları değiştirdiğini söylüyor Rasul Muhammed ile yeni başka kurallar getirdiğini bazılarını devam ettirdiğini bazılarını değiştirdiğini söylüyor Allah dünya yaşamının temelini ibadet, imtihan üzerine kurmuştur ayetlerinde öyle diyor Allah'ın insanların ameline ihtiyacı yok temelde, esasta. veya insanlar dünyada yaşamış, yaşamamış Allah için önemli değil ister var olsunlar, ister var olmasınlar fark etmez Allah istediği varlığı var eder, istediğini yok eder her şey onun elinde, onun hükmünde Ayetlerin özünde dünyaya imtihan için gönderilen insan ibadetini düzgün yaparak görevini yerine getirir. Ayetler bunu anlatıyor. Arapça ifadeye göre ibadet kişinin inandığı varlığın kurallarına tabi olarak hayat yaşamasıdır. Kim kimin kurallarına tabi ise ona ibadet ediliyordur. Müminler Allah'a ibadet eder. Allah'ın kurallarına göre hayatlarını yaşarlar ve böylece ibadet etmiş olurlar. İbadet sadece namaz kılmak anlamında değildir. İbadet aynı zamanda bir haramı işlememektir. Allah'ın haram kıldıklarını işlemiyorsan ibadet ediyorsun zaten. Aynı zamanda Allah'ın hükmettiği bir konuda hüküm vermemektir. Aynı zamanda Allah'ın hüküm etmediği konularda yaptığın iştihadı Allah'ın dinine ait kılmamaktır. Kılıyorsan haram işlemişsin, bitmiştir, ibadetin ortadan kalkmıştır, bitmiştir. Bir başka insanın, bir başka kurumun, bir başka devletin yasalarına uyuyorsan Yasalarına uyduğun kişinin, devletin, cemaatin, grubun ibadetini yapıyorsun demektir. Kur'an'da geçen ibadet kelimesinin tanımını yapıyorum, dikkatinizi çekiyorum. Kim kimin yasalarına ise ona ibadet ediyordur. Mümin Allah'a ibadet eder, Allah'ın yasalarına uyar. İnsan isterse Allah'tan başka varlıklarının yasalarına uyarak onlara ibadet eder. Veya Allah'a ibadet ederek, Allah'ın yasalarına uyarak Allah'a ibadet eder. Allah, Resullerini göndererek şunu der. İnsanlar bana ibadet etmeyi bıraktı. Şeytan onları kandırdı. Ben onlara yeniden dinimi, yeniden yasalarımı hatırlatıyorum. Bana ibadet etmelerini istiyorum. Buna çağrı yaptırıyorum der. Resullerin görevi nedir? Sapan insanları, başkalarına ibadet eden insanları, başkalarının kurallarına, yasalarına göre yaşayarak başkalarına ibadet eden insanları Allah'ın yasalarına çağırır. Ayetler bu özden giderek ibadet Yasalarının gerekliliğini ortaya koyar. İbadet yasaları dinin yasalarıdır. Allah buna şeriat der. Arapçada şeriat, Türkçede yasanın, kanunun karşılığıdır. Allah Resuller aracılığıyla tarihte farklı şeriatlar göndermiş. Yani farklı yasalar göndermiştir. Geçmişte emredilen bazı yasalar kaldırılmış, bazı yasalar yeniden konmuştur. Yepyeni bir yasa gelmiştir. Şimdi biz Allah'ın yasalarının temelinde mutlaka bir hikmet arayışına gidersek doğru mu olur? Hayır, elbette yanlış olur. Çünkü Allah'ın kaldırdığı, değiştirdiği yasaları hikmetsiz olarak görmek zorundayızdır. Eğer Allah'ın yasalarında mutlaka hikmet vardır dersek, Allah hikmetli olan bir yasayı kaldırmış, demek ki hikmeti ortadan kalkmış, hikmetsizmiş demek istemiş oluruz. Onun için Allah şunu helal kıldı, şunu haram kıldı, şunu farz kıldı, hikmetleri şunlardı gibi söylemlerimiz havada kalır o zaman. Çünkü doğru değildir. Allah'ın bir şeyi helal kılması, bir şeyi haram kılması, bir şeyi farz kılması illa ki onun hikmetli oluşu demek değildir. Böyle bir olay yok. Mesela Allah Yahudilere cumartesi günü balık avlamayı yasakladığını söyler. Bu hükümde Yahudiler denenmiştir. Biz cumartesi günü balık avlamanın hikmetlerini aklen üretebiliriz. Allah ortaya koydu diye. Kendi kendimizi zorlarız. Ama gerçek değildir. Gerçeği nedir? Allah sadece denemiştir. Değilse cumartesi günü balık avlamanın bu hükmün, avlama yasağının bir hikmeti yoktur. İşte şöyle faydası vardır, böyle faydası vardır. insan sağlığına şöyle faydası vardır. Balıklar cumartesi günü işte şu olur da onun insan sağlığına böylesi vardır gibi laftır yani. Zira başka toplumlar cumartesi günü balık avlıyordu o gün. Onlar hikmeti çiğnemiş mi olacaklar? Halbuki Yahudiler Cumartesi balık avlamama kuralıyla imtihan edildiler. Dikkatini çekin. Mesela Allah Müslümanlara domuz etini haram kılınca, Müslümanlar domuz etinin niçin haram kıldığının hikmetine dair birçok yorum ürettiler. Kitapları yazdılar dolu dolu. Zamanında gençken okuduk yani. Kafayı yorduk. Diye. Bugün dünyadaki yaklaşık 7 milyar insanın neredeyse %90'ı Müslümanlardan bazıları da dahil domuz eti yemektedirler. Sağlığa zararlı denilen hayvanın zararını %90'ı görmemektedir. Domuz gibi serbest olan, namus kavramı olmayan hayvanın, etini yiyenlerin namus konusunda serbest olduğu vurguları yapıldı. En temel şey buydu. İşte domuzlar çok böyle serbest varlıklardır. Onlarda da dişilerine karşı bir şeylik vardır, serbestlik vardır. Bir sürü şey uydurdular böyle, anlatımlar yaptılar sayfalarca. İşte bugünkü Avrupa'nın serbest yaşamını gündeme getirerek işte onlar domuz yediği için böyle oldu. Domuz yemeselerdi böyle olmazlardı. Halbuki dünyanın diğer toplumlarına bakıyorsunuz, domuz eti yiyenlerde öyle bir namus kavramları var ki aklın, hayalin durur. Müslümanların namus kavramları bile yanında sıfır kalıyor. Dikkatini çekerim. Halbuki domuz yiyorlar. Uzak doğu domuz yiyor. Hristiyan dünyası domuz yiyor. Yedi milyar nüfusun neredeyse yüzde doksanı yiyor. Namus kavramları farklı, gelenekleri farklı, örfleri farklı, adetleri farklı ve maşallah da canavar gibi sağlamlar yani çıkıyorlar boksla birinci oluyorlar çıkıyorlar güreşte birinci oluyorlar çıkıyorlar yaşamda birinci oluyorlar çıkıyorlar sağlıkta birinci oluyorlar yaşam standartlarında birinci oluyorlar neilerine göre? Para, maddi yapılana göre, oluşturdukları şeylere göre. Nereden çıkardık şimdi domuz eti yemenin insan sağlığına zararlı olduğunu veya domuz eti yiyenlerin namus kavramının olmadığını uydurduk. Bir hikmet yaratacağız ya. Aslında Allah'ın hükümlerinin altında hikmet aramak, öncelikle hükümlere anlamamak, sonrasında ise Allah'ın gücü hakkında ileri geri mantıksız konuşmaktır. Her hükmün altında hikmet aradığımız zaman, Allah'ın uygulamadan kaldırdığı, değiştirdiği hükümler hakkında ne diyeceğiz? Allah kaldırdığı, değiştirdiği hükümleri emrederken hikmetsiz mi emretti diyeceğiz. Allah hikmetsiz hükümler emretti, bunun farkına vardı, bir yanlış yaptı, bu yanlışından bu cehaletinden geri döndü mü diyeceğiz? Yahudilere emrettiği bir şeriatı değiştirdiği için, Lut'a emrettiği bir şeriatı değiştirdiği için, Davud'a emrettiği bir şeriatı değiştirdiği için, Allah o zamanlar çok bilmiyordu, işte meseleleri tam kavramamıştı. Ee, hikmetsiz bazı şeyler emretti ve böylece de İslam'ı emrederken tamamıyla hikmetli hükümlerden oluşan eski cahilliklerini, eski hatalarını Allah terk etti mi diyeceğiz? Her hükümün altında hikmet aramaya kalkmak bu anlamı çıkarmayacak mı? Allah'a iftira etmiş olmayacak mıyız böylelikle? Allah'ı suçlamış olmayacak mıyız? Aslında hükümlerin altında hikmet aramak, Allah'ın ilahlığına, ayetlerine gereğince inanmamak, inanmak için bahaneler, deliller aramaktan başka bir şey değildir. Aslında gerçeğinde böyle bir tam bir inanç yok. Allah'ın ilahlığına da inanç yok. Ayetleri de tam anlamamış bir şeylere inanmak istiyor. Onda şöyle faydalar vardır. Ben oruçluyum ve hikmetleri şudur. Ben işte domuz yemiyorum, E hikmeti budur. Çünkü Allah hikmetsiz bir şey emretmez. Mutlaka her emrettiğinde bir hikmet vardır. Kendimi ikna ediyorum. Kestirip atmamışım, Allah hükümrandır, istediği hükmü verir. Dememişim, ben müminim, Allah'ın hükümranlığına inanır, verdiği her hükmü yerine getiririm. Allah büyük müsterse değiştirir. Nitekim değiştirmiştir de, ayetinde söylüyor, değiştirdim diyor. Ne olacak şimdi? Onun için Müslümanlar çok dikkatli olmak zorundadırlar. Maazallah imanımızı güçlendiriyoruz, hikmetli sözlerimizle, hikmet arayışlarımızla, hikmetli tanımlarımızla imanımızı kavileştiriyoruz. İslamın emirlerinin hikmetlerini arayarak sağlam bir iman kalesi oluşturuyoruz derken imandan olursunuz Maazallah. Allah'ın ilahlığına inanmamak doğar temelin altında. Allah'ın yasalarının temelinde suçun ortaya çıkışında izlenen çok önemli bir kural var. Suç gizlice işlemmişse dikkatinizi çekiyorum. İleride göreceğiz. Tek tek ayetler gelecek. Suç gizlice işlenmişse, kişi bunun farkına varmışsa, tövbe kapıları açılarak kişinin konuyu kendi içinde çözmesi istenir. Böylece ilk aşamada kişileri toplumu direkt ilgilendirmeyen hatta devleti direkt ilgilendirmeyen konularda kişiler tövbe yoluyla yaşama döndürülür. Onların ipi çekilmez hemen, ifşa edilmez. Ancak işlenen suç topluma intikal etmişse o zaman yargılama adalet içinde yapılır. Şahitler ve delillerle suç kapsamı suçlu farklı yorumlanmayacak şekilde belirlenir. Yoruma göre suç çıkarılmaz. Dikkatini çekiyorum. Suçluya suç tespit edildikten sonra tövbe teklif edilir. Kefaretle ceza ödeniyorsa kefaret hükmedilir. En hafifi. Farklı cezalandırmalar varsa farklı ceza mağdurların suçlunun adaleti gözetilerek verilir. Allah'ın yasalarındaki ceza uygulamalarında günümüzdeki gibi hapis cezası yoktur. Dikkatini çekiyorum. Suçun niteliğine göre hüküm hayat içinde uygulanır. İnsanların özgürlüğü kısıtlanarak, atıl hale getirilerek toplum tarafından beslenmez. Mesela günümüzde 200 bin civarında cezaevlerine mahkum var. Bu kadar mahkum işsiz güçsüz devlet tarafından beslenir. Şimdi ben çevre danışmanlığı yapıyorum. Bir cezaevinin çevre danışmanıyım. 15 bin mahkum var 5 bin de personel var. O cezaevini idare eden gardiyanlardan memurlardan ve onların ailelerinden 20 bin kişilik bir kampüs oluşturulmuş. 15 bin mahkum var 5 bin de personel ve aileleri var. Onların danışmanlığı yapıyoruz arıtma tesisleri olduğu için. Düşünebiliyor musunuz? 20.000 kişi besleniyor. Bazıları devletten maaş alıyor, bazıları devletten her gün üç öğün besleniyor. 200.000 kişinin beslenmesi için, onların yönetimi için, onların ihtiyaçlarının karşılanması için, onların cezaevlerinde tutulması için ödenek ayrılıyor. Onlar besleniyor, onların elektriği, suyu, ihyası, elbisesi her şeyi karşılanıyor, yakıtı, ısınması karşılanıyor. Artı onları orada tutacak, onları orada yönetecek en az bir 50 bin kişi de görevlendirilmiş vaziyette. Askeriyle, gardiyanıyla, sivil memurlarıyla. 250.000 kişi sadece, bakın sadece ceza yasalarında hapis mantığı olduğu için 250.000 kişi devlet tarafından besleniyor ve bu paralar halktan çıkıyor. Halbuki İslam'da böyle bir şey yok. İslam'ın ceza kurallarında böyle bir şey yok. Kişi hayattan uzaklaştırılmaz. Şimdi kişiler hayatı kısıtlanarak mahkum edilmez, Artı ortaya çıkan bir sustan dolayı mağdurlar varsa mağdurlar da mağdur edilmez. Ama bugün bakıyorsunuz mesela mağdur kim? Diyelim ki örnek vereyim. Birisi katil oldu. Birisini öldürdü. Öldürenin karısı ve çocukları vardı. Devlet ne yapıyor? Katili alıyor cezaevine götürüyor. Orada besliyor. Kaç sene? 10 sene, 20 sene besliyor. Her şeyi devlet ait. Peki dışarıdaki kocası ölmüş, öldürülmüş kadının Babaları ölmüş çocukların bakıma kime ait? Hiç kimseye. Kendilerine ait. Katil devlet tarafından koruma altına alınmış, hayatı garanti altına alınmış, bakılıyor, besleniyor ama mağdur olan taraf dışarıda, yokluk içerisinde kadın hayat mücadelesi içine girmiş. Babası, ailesi, çevresi bakmamışsa kadın işi gücünü, evini bırakmış, orada burada çalışmak zorunda kalmış ve çocuklarını yetiştirmek, bakmak zorunda kalmış. Mağdur kim? Kadın ve çocuklar. Sahip çıkılan kim? Katil. Sahip çıkılmayan kim? Mağdur olan taraf. Bu adalet mi yani şimdi? Soruyorum şimdi bu adalet mi? Ama hukuksal vicdan diyor ki adalet diyor. Bakın hukuksal vicdan var, adalet diyor. Peki Allah'a göre? Asla, asla bunda bir adalet yok. Allah'ın yasalarında böyle bir adaletsizlik olamaz. Suçlu halka besletilmez, mağdurlar ortada bırakılmaz. Dikkatini çekiyor. Allah'ın yasalarında önce mağdurun konumu düşünülür, sonra suçlunun konumu düşünülür. Mesela birisi kazan veya bilerek bir insanı öldürdü, ileride gelecek göreceğiz. Burada öncelik öldüren kişinin durumu değil, ölen kişinin durumudur. Ölen kişinin arkasında kalan nedir? Aile resimiydi, karısı çocukları var mıydı, neydi? Bir babanın, ananın evladı olarak anasına babasına bakan biri miydi? Ölümünden dolayı mağdur olanlar var mı? Bütün bunlar gözden geçirilir. Suçluya ölen kişinin görevleri tevdi edilir ve adalet sağlanır. Suçluya denir ki, mağdur ettiğin insanlara bakacaksın denilir. Öyle yan beslenip devlet tarafından, halk tarafından besleneceksin denmeye çalışacaksın, bunlara bakacaksın denilir. Madem onlara bakanı öldürdün, git bak denir. Veya toplu bir kallavi tazminat ödettirilir. Onların geleceğine maddi açıdan destek olur. Şimdi ne oluyor? Anne baba veya eş veya çocuklar hüngür, hüngür ağlarken mahkemeye çıkıyorlar. Adama 25-30 yıl verince, oh adalet yerini buldu diyorlar. Adam korunaklı bir şekilde cezaevine giriyor, devletin bakımına giriyor, korunmasına giriyor. Çocuklar mahkemenin kapısından çıkıyor, tek başına cibuldak ortada kalıyor. Ana baba çocuklar eş kim bakacak eş kimse. Allah'ın her hükmü insanın yapabilme gücü içindedir. İnsanın gücünün üstünde hiçbir şey emredilmez. Yaşamı kolaylaştırmak, cezalarda adaleti öne çıkarmak, mağdurların, suçlunun yaşamını kolaylaştırarak insanca yaşama dönüştürmek hükümlerin temelinde yatar. Onun için hangi cezayı kuralı öne çıkarırsan çıkar, hangi Allah'ın kuralını öne çıkarırsan çıkar, önce kolayı hangisidir? Bakın önce kolayı neresidir? Uygulamada önce en kolay, en iyi yol neresidir? İnsanın vusatına en iyi gelecek yer neresidir? Sorulur. Ama tarihe bakıyorsunuz öyle şey olmaz denmiş. Kim demiş? İnsanlar demiş. Allah böyle derken en zoru tavsiye edilmiş. Öyle kolaylık olur mu? Niye Müslüman olduk demiş? Müslüman olmayı bütün zorluklara, bütün sıkıntılara sahip çıkmak olarak anlatılmış. Halbuki Allah'ın ayetlerine bakıyorsun. Müslüman olmak tam tersine yaşamda bütün kolaylıklara sahip çıkıp rahat ve huzur, barış içinde, esenlik içinde yaşamaktır. Bireysel hükümlerde Ruhsat, azimet gibi konulardan söz edilir. Ruhsat, ister haram, ister farz olsun emredilen bir hükmün hangi hallerde uygulanamayacağı haldir? Ruhsat dediğimiz zaman budur. Yani bir haram var veya bir farz var. Haram işlenebilir, farz da yapılmayabilir. Hangi hallerde? Bu hallerin tespitine ruhsat denir. Mesela işte şu kadar yenirse haram olmaz veya bir farz var şu zamanda şu hallerde yapılmazsa Farzı yapmamaktan dolayı suçlanmazsın gibi. Azimet, farz, haram hükümlerinin ruhsatları varken ruhsatlardan yararlanmayıp hükümleri yerine getirmek olarak tarif edilir. Ayetlerin mantığı üzerine açtığımız konuyu burada bitiriyoruz. Bundan sonra Medine'de gelen hükümleri yavaş yavaş inceleyeceğiz ve böylece de ne kadar sürer bilmiyorum. Bütün ayetleri, Medine'de gelen ayetleri incelerken süreyi tanımlayamıyorum. Konular gereği uzayabilir, konular gereği kısalabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.